Tekrar geriye dönüş yok ama diyor ki bu e, boşlukta bir boşlukta bir bir şey şimdi şöyle bir sola boşluk kaysak Buradaki basınç neyse buradaki basınç da odur. Halbuki o sol boşlukta şu penücüden dışarı çıkarsak yarası burada yarası yok olsa arada basınç farkı olduğu için hava akımı olacak. Şimdi o kara deliklerde bir akım var, koca yıldızlar için çekiyor. Yıldız dediğime bakmayın, çok yıldız dünyadan milyonlarca defa büyük varlıklar, yıldızlar. Çok büyük varlıklar. Güneş daha dünyadan bir milyon defa büyük, 109 bin defa büyük. İki güneş ortayla küçük arasından bir yıldızdır. E şimdi e, bu... Büyük yıldızları, hatta önünden geçen ışığı bile çekebilecek kontinente bir çekim var. Bu kara deliklerin, o balofik böyle eğilip gidiyor. Kaçı birinden kaçıyor, kaç Demek ki burada bir akım var. Kara deliğin bir taraftan, bir taraftan bir akım var. Ama tarifte bu yok. Oraya giren bir daha çıkamıyor çıkmıyor. Şimdi Kuranlı Kerim'de, Astroloji'ye gökyüzü kat kat tarif eder. Kat kat tarif eder. Şimdi, Kara Delik'te öyle zannediyorum ki, bu katlar arasındaki geçiş noktaları. Hmm. Bir alemden bir aleme geçiş. Ve Oradaki tarifte bunu uyuyor. Onun için e, bunlardan e, şimdi bizim tasavvur dediğimiz şey, dinin İç yüzü, şeriat dinin üç yüzü, görünen yüzü bellidir. Şeriat değişmez. Şeriat değişmez. Bin sene sonra, iki bin, üç bin, beş bin sene sonra şeriat gene aynı şey. Nite peygamber eklediğinden sonra şeriat hiç değişmemiştir. Aynı aynı, aynı kalmıştır. Bundan sonra şeriat değişmiş ama tasavvuf böyle değildir. Tasavvufun her asla görevi e, e, e, anlayışı vardır. E, hakikat değişmez ama hakikat anlayışı değişir. Medya ilerledir ki teknoloji ilerledir e, e, hakikatlerin anlayışı değişir. Onun için tasavvuf her an değişebilir bir şeydir. Ama temel hakikat değişmez. Temelli, e, tasavvufun temel şey nedir? El ekesi macide vücut. Vücudun tek oluşu. Vücut, bizim şu görünümüzdür. Allah'ın, o da maddi vücut değil manevi vücut. O, o, o değişmez. Ama zaman geçtiyse e, teknoloji efendim, e, inip ilerledikçe biz a, an, anlayışımız değişir. O işte tasavvur devamlıdır. Onun için diyorum ki bugünkü <gülüyor> kitapları alıp bugünkü olduğunuz yerden biraz daha ileri gidersiniz. Biliyorum e, zamanımız pahalı, çok kimsenin cebinde çok puan para yok. ancak bunlar öyle pahalı kitaplar değil mesela temin bahsettiğimiz atik atik abici diye olan bunlar çok pahalı diye ama önümüzü açar, bizi anlayışımızı değiştirir. E, şey, Bu ne iş? Şimdi burada biz söyleriz, mesela birisi yanından söylerse mesela bizi mutlu biz e, e, Kur'an'a da inanıyoruz. İncil'e de zamanında inanıyorduk. Tevrat'a zamanında inanıyorduk. Ama Tevrat, İncil, Zabirat'ı bunları anlaşılmaz zamanı geçti. Değiştirildi. Ama Kur'an bile Kur'an Kur'an, Allah'ın vaadi var. Kur'an'ı biz indirdik, koruyucu da biziz. İslam'ı biz indirdik, İslam'ı koruyan bizi. Demek ki, Kur'an Allah'ın koruması altında. Değişmiyor. Onun için bizim kitabımız, biz ne yapacağız? Daha iyi yeni anlayışlara bakacağız. Zamanız anlayışlara bakacağız. Dedim ya, zaman geçti, hakikatler eczah tarzı değişiyor. Onun için yerimizde durmayacağız. Bugün şurada yaşayacağız, onu okuduğumuz zaman bir parmak yerleşeceğiz. On sene sonra on parmak gitmiş olacağız bir insan için ağzımız değildir o da. bu için diyorum. Sonra biz arkadaşlar buradan şimdi ne kadar pek çok kitap aldık. Daha da alacaklarımız var. Bunlar sizin bütün ömrünüzden, sizi yıkılacak <gülüyor> kadar ağırlıkta ve münderecahte geniş olur yani bahsettiği şeyler geniş olan kitaplardır. Rahmetli Avni Ahmet, Ahmet, Ahmet Bey, benim hocamın hocasıdır o da. hocam anlattı. Onun yani ah Ahmet Avni Bey'in şeyi Selanik'te eset dedi. Onun bir gün yanına almış, saflara götürmüş. Şuna şunu şunu şun der ki 13-14 tane kitap aldırmış ve Ahmet Avni Bey beste bir iş yerine e, diğer şeyi fütüsiği mi e, diğer kitaplarını bu kitaplardan yazmış. Şimdi bir de ibret almak vardır. ve taklit etmek vardır. Biz de bunları gördük. Ha, bizim hocalarımız bunları almışlar faydalı. Biz de yapalım. İyi şeye taklit edelim. Vallahi Ahmet mi? Ayşe Fatma yapmış. O neden? Çalmıyoruz. İyi taraflarını alır. İlim herkesin malıdır. İlim hele hele İslam'ın malıdır. Kaybettiysen git bulduğun yerden al. Bu hadis hadisle vardır. İlim müslümanın kaybolmuş malıdır. <gülüyor> bulduğun yerden al. maçinde bile olsa, Macindi diyeceğim. Çin, Çin'de olsa o zaman Çin'e gitmek bir iş. Buğdayı da gitsin. İlim Çin'de. Onun için ilmi bulduğumuz yerden alacağız. Bu, bu, bu kitaplarda bize bu ilmi veriyor. Madem var, alacağız. Hatta benim biliyorum, mesela de millet e, e, kütüphanesi vardır. Bunu, bunu kuran adam, yememiş, içmemiş bütün varlığına kitaplar yatırmış. Vefat etmiş ama bugün Fatih'deki millet e, e, kütüphanesi ayak yatırsın. bir e, şey vardır, bir insan dünyada ne yapıyorsa ona gider. Dünyada e, öndeki nesillere rehber olacak işler yapıyorsan onun sevabı e, e, e, e, e, e, e, ebediye gider. Yani devam eder. Onunla yapmış yapması biz niye yapmayalım? Biz ne yapalım? İyi şeyler alalım. Ama... Azmış, uzmuş, hepimizde para azmış, para bulduğumuz zaman alırız. Buralarız, almayız. Bulduğumuz zaman alırız ama alırım. Şimdi fakir evde ve aşağı kadar 3.000'e yakın kitap vardır. Biz de öyle yemedik, işleştirmedik, varlığımız kitaplara yatırdık. O faydalandık. Faydalandık Allah'a şükür. Burada size anlattıklarımızın çoğu o, o, o kitaplardan olmadır. Ya da büyüklerimizin biz anlattıklarıdır. Kendimizde bir şey söylediğimiz yok. Hangi kitap desen onu da söyleriz. Müyüm olan sizlerin de e, gelecek yıllara, gelecek asrına bilgili olmanız. Meslekte meslek. Bu tasavvuf her mesleği tutarlar. Her mesleğin içinde tasavvuf vardır <gülüyor> muhakkak insan hayal, insan gücü vardır maalesef. Onun için bize şimdi burada topluyoruz, gidiyoruz, konuşuyoruz. Biz de şu kadar kitap lazım. Ne kadar verirsiniz? Tenzilat, şunu derken çıkıyor, yaştığımı kadar büyük bir hayli kitabımız oldu. Gip, kendi denede inşallah olacak. Onun için böyle kitaplar bulduğumuz zaman söylüyoruz. Fiyatını söylüyoruz. E, alma şartlarını da söylüyoruz. Genelde hem, hem tenzilatı göre hem de taksitle geliyor. Yani e, bir paket şey kaçır çıkar Kullanmadın bilmiyorum. Baybaro 10 lira. Baybaro 10 lira. 10 Siz herhalde 10 lira verdiniz mi? Bir kitap olacaksınız. Ben şey, şey yok. Kullanmadın bilmiyorum. Kaça sigara? Çeşit çeşit fiyatları var dedi. Bana sorun. <gülüyor> sorun. <gülüyor> Herkes kendine <gülüyor> <yemen> <gülüyor> <ses öyleydi>. belli <gülüyor> ediyor değil <Başka> mi? <gülüyor> Ama nefret ediyorum eden. çok illet bir alışkanlık. Yani. İyi çok bir güzel. Güzel. değil. Sigara gibi bir şey değil. Çekiyor mu doğrusu? Serkan bize onları sipariş edebilir mi acaba toplu olarak nasıl olacak? Bakarız. Şey şey yapsın. Ay pardon, ben çok, O zaman dedeciğim müsaadeniz olsun Hı. arkadaşlardan yazalım. Size Arkadaşlar, Değil mi? hayali ve şeyi ahlaki açıdan soruyor mu? Şunu mı? Geliyor. Kim varsın? İnşallah gelmiş. Şimdi kalmış. mı sarktı? mı? Mustafa Bey'imsin.